Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran. Merhabalar. Ben Kenan Başaran. Radyo Havandasınız. Paslaşmalarda tekrar birlikteyiz bir haftalık aradan sonra. Evet Süper Lig'de ilk yarı tamamlandı. Eee ve Galatasaray lider olarak e, ikinci yarıya başlayacak. Tabi e, Antalya Spor bir sürpriz yapmazsa, şu ana kadar zaten yaptı da bir büyük sürpriz daha yapmazsa diyelim. Geçen sezon olduğu gibi Galatasaray bu sezonunda ilk yarısını şimdilik e, dediğim gibi lider kapattı. Antalyaspor'un Akhisarspor'la oynayacağı bir maç var. eee eğer farklı kazanırsa avarajla Galatasaray'ın üstüne çıkabilir. Dolayısıyla ilk yarının lideri olarak kayıtlara geçebilir. Ama puanlar eşit olur. Aksi halde yenilirse ya da berabere kalırsa Galatasaray puan farkıyla ilk yarı lider bitirmiş olacak. Şu anki puan tablosunda Galatasaray'ın arkasında Beşiktaş gözüküyor. Evet sezon başında... Ee, hani küme bile düşebileceği e, iddiaları dile getirilen Beşiktaş e, ligin ikinci sırasında yer alıyor Fenerbahçe'nin üstünde. E, Fenerbahçe e, son maçında sahasında kaybetti e, ve film koptu. Bunu ayrı bir e, bölüm olarak başı başına konuşacağız. Önce e, Trabzon'a uzanalım. Zira haftanın e, maçı Trabzon'daydı. Evinde Galatasaray'ı ağırladı. Ben de bu maç için e, bu şehre gittim. Trabzon'a gittim. E, yağmurlu, e, kapalı bir Trabzon günü yaşadım. Bir gece kalıp ertesi gün döndüm. E, yediklerim içtiklerim bana diyeceksiniz ama ne yedim ne içtim de söylemek istiyorum. E, Trabzon'a giden illa bir e, pide yiyecek. E, Ertuğrul ya da Çardak önerilen yerler. E, ben Çardak'ta yedim çünkü sabahları pide yiyecekseniz Ertuğrul diyorlar ama öğleden sonraya kalırsa Çardak oraya gitmenizi öneriyorlar. Aslı e, gittim ve şöyle kavurmalı bir pide yedim. Düşünün kavurmanın üstüne bir de bir kaşık e, tereyağı ekleniyor. Ee, sonra gelin anlatımını doktorlara sağlıklı mı değil mi diye. Ee, saat 2 sularında yediğim pideyi e, yani 10-11'e kadar ancak hazmedebildim. Üstüne düşünün yani stat, stada yaklaşık yarım saat yürüdüm. Yani bulunduğum yerden stada bu kadar sürede yürüdüğüm halde. Ee, yine de hani ee, zar zor dediğim gibi eritebildim. Ee, yani bu bizim harcımız değil. Orada yaşamak lazım. Oranın temposuna göre böyle günübürü turistler e, şekline gittiğimiz zaman yarısını falan yemek lazım. Tadıp bırakmak lazım. Sonuna kadar yememek lazım. Ee, tabii ki hamsi yiyebilirdim ama e, maç çıkışı düşünmüştüm. Akşam daha hafif olsun diye ama maalesef e, o saatte de iyi e, mekanların çoğunda artık hamsi kalmıyor. Hafiften başka bir çorbayla vesaire kapattım o anlamda. E, Tabi Akçabat köftesi başlı başına bir seçenek. Onu da dediğim gibi e, giderseniz tadın Evet biraz yeme içmeden bahsettik. Hep futbol konuşacak değiliz. Böyle seyahatlere çıktığımız zaman oralardan küçük anekdotlar da vermek lazım. Maç maç da çok sıkıcıydı açıkçası. Hani buradaki dahi kullanınca tabi isterse soracaksın sıkıcı olan başka ne vardı. Yani havanın daha güzel olmasını şehri tamamen gezmek isterdim. Ama e, hava buna pek el vermediği için çok fazla açılamadım. E, maç öncesi Trabzonsporlar Trabzon şehir meydanında bir eylem yaptılar. Aslında bu her hafta yapılıyor, İstanbul'da da yapılıyor. Eylem e, şudur. E, i̇şte temiz futbol istiyoruz e, kampanyası başlattı Trabzonlar. Malum şike davasında e, haklarını yendini ve kupanın kendilerine verilmesini istiyorlar. Bu nedenle bir eylem yapıyorlar. Ee, i̇lginçtir. Ertesi gün Trabzon gazetelerini karıştırdığımda kimse bu eylemi yazmamıştı. Düşünün İstanbul medyasından, büyük medyadan şikayet ediyorlar. Bizi yazmıyorsunuz, çizmiyorsunuz, bizi görmüyorsunuz. Ama o şehrin yerel, yerel medyası da kendi eylemini görmüyor. Buna gerekçe olarak işte haftalardır yapıldığı için artık bir kanıksanma söz konusu diyorlar ama e, yani siz kendi mücadelenizi e, görmezden gelirseniz başkası hayli hayli görmezden gelir. Bu notu da düşelim. Tekrar maça dönelim. Dediğim gibi maç e, hiç de e, bir derbiye yaraşır havada geçmedi. E, i̇ki tarafta e, çok fazla pozisyon bulamadı ve golsüz sona erdi. Pozisyon açısından bir kez daha bakarsak hani Trabzonspor 1.5-2 pozisyon daha fazlaydı Galatasaray'a göre. Özellikle Adria'nın 6 pastan dışarı attığı top kader anıydı. O gol olsa muhtemelen Trabzonspor evinde 1-0 galip gelirdi. Onun dışında maçta öne çıkan Burak Yılmaz'ın yedi küfürlerdi. Malum Trabzonspor'dan giriş öyküsüne Trabzonspor'lar çok kızıyor. Ve maç boyu kendisini hem küfür ettiler hem çeşitli maddeler attılar bunlar da nahoş sahnelerdi. Yani bir futbolcu bir şekilde sizi istemeden çeki gidiyorsa demokratik bir şekilde protestonunuzu yaparsınız ama bırakırsınız sürekli artık onunla sürekli uğraşmazsınız. Sürekli uğraşıyorsanız demek ki sizi baya bir önemliymiş, kıymetliymiş yani onun yokluğu da o kadar canınızı acıtıyor demek ki. Bir kere protestonuzu yapın ve artık kapatın çünkü öbür türlü zaman kaybı oluyor. Takılı kalmak iyi değil. Takılı kalmak iyi değil. Maçtan sonra basın toplantısında <gülüyor> Şenol Güneşe de bir soru yönelttim. Hocam dedim, 96'da siz şampiyonluğu kaybettiniz de cami olarak uzun süre bunun şokunu atlatamadınız. Şimdi görüyorum ki. Şike davasında da istediğiniz sonuçlar elde edilemeyince yani size göre kupa verilmediği için iki sezondur dağınıksınız. Yani aklınız, ruhunuz orada kaldığı için paramparça bir haldesiniz. Konsantre olamıyorsunuz ve iki yıl geçti. Bu böyle sürerse aynı 96'daki gibi onlarca yıl kaybedebilirsiniz. Buradan çıkacak mısınız dedim. Eşenol Güneş'te adalet dedi tekrar. Adalet istiyoruz biz. Adaletin olmadığı yerde, hani çok da spor konuşmak ne kadar anlamlı demeye getirdi sözü. Bir sorumu da Fatih Terim'e yönelttim. Şimdi tam basın toplantısı sırasında e, internette Burak Yılmaz'ın bir açıklaması düştü. Burak Yılmaz diyordu ki Trabzonlar bana kızıyor ama benim burada bir şampiyonluk yaşadığım unutulmasın. Yani Trabzon'ların argümanıyla cevap verdi aslında Burak Yılmaz. Siz diyorsunuz ki eee Trabzon'lar 2010-2011 sezonun şampiyonu biziz diyorsunuz. Peki o şampiyonluğu getiren kim oluyor o zaman? Ben oluyorum işte. Ben o sezon e, bir sürü gol attım. Şampiyonlukta pay pay sahibiyim. Demek ki şampiyonluk yaşadım ben bu şehirde. Bana niye bu kadar tepki gösteriyorsun dedi. Ben de bu sözleri Fatih Terim'e Hatırlattım. Dedim ki hocam Burak Yılmaz bu lafları söylüyorsa bunun bir diğer anlamı da şudur. Fenerbahçe şampiyon değil demek istiyor. Sizin bir oyuncunuzun bu ifadeyi kullanması e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Fatih Terim açıkçası politik bir cevap verdi. İşte Burak olsun, Selçuk olsun, Ceyhun Gülselam olsun, Engin Baytar olsun bunların Trabzon'dan Galatasaray'a geliş öykülerini anlattı ve özetle kimseyi kimseden zorla almadıklarını söyledi ve burada da e, gördüğü tepkiye karşılık duygularını bu şekilde ifade etme gereği duyduğunu söyledi. Hani e, açıkçası cevap vermemiş oldu bana, onu da söylemiş olayım. Yani bir e, bazen bir şeyler söylerken bir şey söylememe İde de becerirsiniz. Öyle bir şey oldu Fatih derimi. Hasılı kelam Trabzon'daki bu ligin son derbisi futbol kalitesi açısından tatmin edici değildi. İki tarafta beraberliği aldı öptü başlarına koydu. E, Fenerbahçe'nin de puan kaybetti bir haftada Galatasaray aradaki puan farkını 5'den 6'ya çıkarttı. Hasılı tatile Nispeten huzurlu, rahat gitti. Trabzonspor da ikinci yarıya bakacak artık. İkinci yarıda bu fark kapanır mı? Bence zor. Ee, yani hakikaten 2-3 tık öne çıkması lazım Trabzonspor'un. Um. Evet, sözü biraz fazla uzattık. Ee, bir müzik arası veriyoruz. Daha sonra tekrar birlikteyiz. Fenerbahçe'yi konuşacağız. Avropar <Gülüyor> Zohar İçkimi verin canın iç kutudu? Koştırırgım go as iç başa, miyordunum kutudu? iç başa, kutu go miyordunum hiç kutudu? Do, Didoğu donanıya. shagam ko mil ashire tarashina kankale shagam ko mil idodona ni Don't Ba ki Skani Skani serili bu melarla tutaşı serilir Merhabalar, ben Kenan Başaran. Radyo Havan'dasınız. Paslaşmalar devam ediyor. Fenerbahçe iyi konuşmaya başlayalım. Fenerbahçe, tabii önceki hafta derbiyi kaybetti. Ee, ama biz derbiyi değildi. hafta sonrasında e, Mereleş'in gördüğü e, Kırmızı kart sonrasında verilen cezayı konuştuk hafta boyunca. Ve devam etti bu. E, üstüne Fenerbahçe kendi evinde Kardemir-Karabük spora 3-1 yenildi. Bunu konuşacağımızda bu sefer Aykut Kocaman'ın istifasını konuştuk. Aykut Kocaman e, bu 3. istifası oluyor. Onu da söyleyelim. Daha önce de e, 2010-11 sezonu devre arasında yeni Malatyaspor'a kupada yenilince istifa kararı almıştı. İkincisi bu sezon Kasımpaşa maçı sonrasında alınmıştı. Ve bir de en son kamuoyuna da deklar etti açık açık. Son istifası arada bizim duymadığımız belki başka istifalar da olmuştur. Aykut Kocaman artık bu yükü taşıyamıyorum. Kendimle o gücü bulamıyorum ve görevden alıyorum kendimi dedi. Çünkü aynı zamanda sportif direktör Fenerbahçe'de bu manada bir kinaye yapmış olabilir. Hasılı Aykut Kocaman istifa etti ve bugün belli olacak. Kararını bugün kesinleştirecek. Çünkü istifa kararını açıkladıktan sonra gerek Aziz Yıldırım gerek futbolcular Samandıra'ya akın ettiler adeta ve Aykut Kocaman'ı gece yarısına kadar baskı altına tutup kararına vazgeçilmeye çalıştılar. O gece için Aykut Kocaman'ın kararına vazgeçtiği yazıldı, çizildi. Ancak daha sonra ailesinin kendisine hayır, devam etme Artık bu kadar ee, yeter. Ee, sana edilen küfürleri kabul edemiyoruz. Ee, daha doğrusu küfür değil de istifa çağrını kabul etmiyoruz. Çünkü sen 3 Temmuz'dan sonra büyük bedeller ödedin, tek başına mücadele ettin, ama gel gör ki bak bugün işte sana vefa gösterilmiyor demeye getirdi ailevi. Bu noktadan sonra Aykut Kocaman'ın kafasının karıştığı e, ve ikileme düştüğü ve halen de, halen de bu ikilemin sürdüğünü görürüz. Şimdi e, Aykut Kocaman'ın e, son istifa kararını vermesinde işte hem e, Karabük yenilmenin yanı sıra e, dediğim gibi Mereleş'in e, 11 maç cezası alması da etkili oldu söyleniyor. Zaten e, Eskişehir'de caner kırmızı kart gördüğünde de Aykut Kocaman bir an için sadece Fenerbahçe'den ayrılmayı değil futboldan korkmayı düşündüğünü deklar etti. Yani çekip gitmeyi çünkü kendine karşı anlaşılmaz bir tutum olduğunu savundu. Nitekim de. Karabük maçı öncesinde kupa da oynanan Sivasspor maçı sonrasında da Aykut Kocaman Fenerbahçe'ye karşı bir organizasyon olduğunu söyledi. Ben bunu Radyo Karagöz'e yazdım. Bu bir suç duyurusudur dedim. Federasyon, savcılar Aykut Kocaman'ı çağırsın, sorsunlar hocam nasıl bir organizasyon var Fenerbahçe'ye karşı? Bildiğini, duyduğunu bize anlat demeliler diye yazdım. Tabii ki Kimse oralı olmuyor. Herkes söylediğiyle kalıyor. Ve Karabük Spor maçından sonra istifa eden Aykut Kocaman'ın Meyreleş'e verilen ceza üzerine de bu karar aldığı söyleniyor. Çünkü 11 maç ceza verilmiş olmasını e, açıklayamadığını, bu işin artık yapılamaz hale geldiğini söylemiş kendisi açısından. Şimdi Meyreleş... E, 11 maç ma alır, 6 maç ma alır, 1 maç ma alır. Merleşin olayı geldi, tükürük olayında ba yani kilitlendi. Merિલેş hakeme küf tükürdü mü, tükürmedi mi? Çünkü 8 maç buradan geliyor. 3 maç zaten eee hareketlerden vesaire. Ya yani Merિલેş tükürüp tükürmediğini bilemiyoruz ama hakemin yüzüne bir tükürük gidiyor. Bunu tükürmek maksadıyla mı yapıyor? Yoksa konuşurken e, ağzından tükürük mü kaçıyor? Şimdi e, Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu buna karar verecek. 10 gündür işi çözemediler. Normalde bugün açıklanması gerekiyordu karar, Perşembeye bıraktılar. E, <gülüyor> nihayetinde hakem raporuna tükürdü diye yazdığı için e, talimatlara göre de bu 11 maç e, tekabül ediyor. Bütün ceza ve disiplin kurulu bu cezayı verdi. Tahkim kurulunda mahkeme açarsınız ve orada haklıysanız bu kalkar. Ee, Fenerbahçe tahkim kurulu öncesi sanki nihai kararmış gibi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği karar nihaiymiş gibi hani oldu bittimiş gibi bir büyük tepki gösterdi. Oysa ki 3 Temmuz'dan <gülüyor> antrenmanlılar eee Nasıl ki bugün ceza yargısının verdiği 16. Ağır Ceza, e, Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi'nin Fenerbahçe Başkanı ve yöneticileri hakkında verdiği kararlar henüz nihai değilse, nasıl ki bu işin yargıtayı varsa ve Fenerbahçeler, beyler henüz yargıtay bitmedi, bizim cezamız daha kesinleşmedi, niye böyle suçluymuşuz gibi, suçumuz kesinmiş gibi konuşuyorsunuz, dediklerine ne kadar haklılarsa aynı Fenerbahçelerin tahkim kurulu kararı çıkmadan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun kararı kesilmiş gibi sanki her şey bitmiş gibi eleştirilerde bulunmaları yaygara koparmalarda kendi kendileriyle çelişkiye düşmelerinin neden oluyor. Bunu böyle düşünmek lazım. Bütün olarak bakmak lazım. Yani eğer disiplin kurulu kararına bu kadar sanki kesinmiş gibi tepki veriyorsanız o zaman başkalarını da siz ceza yargısında suçlu bulundunuz kardeşim dediklerinde tepki koyamazsınız. Daha yargıtay var diyemezsiniz. Siz daha yargıtay var derseniz bir başkası da çıkar. Daha tahkim kurulu var. Niye bu kadar gürültü çıkartıyorsunuz? Deme hakkına sahip olur. Türkiye'de ee, bu sadece Fenerbahçe'ye özgür değil. Bütün futbol kulüpleri, hatta diğer kısımlara bütün siyasi partiler, bütün sivil toplum kuruluşları, herkes her şey sadece ve sadece kendi penceresinden ve kendi lehine veya aleyhine olduğunda duruma göre pozisyon alıyor. Lehine ise sesini çıkartmaz, aleyhine ise yangın çıkartır. Bu böyledir. Eee Şimdi tahkim kurulu kararını verecek. Bakalım ne çıkacak. Bazı görüntülere göre tükürmüş gibi gözüküyor. Bazılarına gözükmüyor. Ben düşünüyorum ki futbolcunun ağzından bir tükürük çıkıyor. Fakat bu tükürme maksadı taşımıyor gibi bir şey çıkabilir tahkim kurulundan. Çünkü bu tahkim kurulunun yapısı da açıkçası çok sağlıklı değil. Olumlu ya da olumsuz verecek kararlar hep tartışılacaktır. Çünkü bu kurul baştan bu kurul bir 3 Temmuz sonrası kurulmuş. Daha önce de konuştuk. Üyeleri bakımından sıkıntılı bir kurul bana göre. Vereceği hiçbir karar hiç kimseyi tatmin etmeyecektir. Bu böyle biline. Şimdi <gülüyor> Tabi Fenerbahçeliler dediğimiz gibi öte yandan Aykut Kocaman'ın kararını kesinleştirmesini bekliyorlar. Bakalım bugün saat 16'da bir toplantı daha olacak. Ve ondan sonra Aykut Kocaman ya diyecek ki işte, işte futbolcularımız, başkanımız, yönetimimiz çok ısrar etti. Bana yeniden devam etme enerjisi verdi. Bu benim için bir güven tazelemi olmuştur diyecek. Belki sezon sonuna kadar çalışmak koşuluyla geldim diyecek. Belki de teşekkür edecek. Kendisine gösterilen teveccühe teşekkür edip dönmeyeceğini açıklayacak. Bunu bugün göreceğiz. Son bir ara veriyoruz. Aradan sonra kapatıyoruz. so no much что ли? Dohavan'dasınız. Ben Kenan Başaran Paslaşmalar'ın son bölümündeyiz. Evet Süper Lig'de dediğimiz gibi devre bitti. Galatasaray lider gözüküyor. Şimdilik Ant Antalyaspor'un e, son maçını da beklememiz lazım. E, hava koşulları nedeniyle ertelenen Akisar Spor maçının sonucunu da bekleyeceğiz bu arada. Beşiktaş kendi evinde Kayserispor'u 3-1 ile geçti. Ve feda yılında, cefa sezonunda hiç de e, olumsuz e, bir noktada kapatmadı. Beklentilerin çok çok üstünde bir noktada kapattı. İlk yarı ikinci sırada bitirdi. Antalya Spor'la şimdilik aynı puanda. E, iş, i̇şin garip tarafı şuydu. Beşiktaş bu son maça kadar hemen hemen bu sezon değil de çok güzel oynadı. Yani yenilirken bile güzel yenildi. Güzel oynayarak yenildi. Ee, ancak bu Kayseri maçını kötü oynadı. Pek de iyi değildi ama 3-1 kazandı. Ee, bu iyi mi kötü mü? Bazı hani hep futbol adamları söyler kötü oynarken de kazanmak iyidir. Bu bir şampiyonluk işaretidir gibi yorumlarlar. Ee, şahsi kanaatim şudur ki umarım Beşiktaş şampiyonluk-mampiyonluk e, kavgasına girmez bu sezon. Çünkü bu yanıltıcı olur. Bir şampiyonluk getirse bile sizden 2-3 şampiyonluğa götürebilir. Beşiktaş'ın bu sezon hakikaten yeniden yapılanmaya mesai harcaması lazım. Gerçekten ama önümüzdeki sezonun kadrosunu, çekirdeğini oluşturmalı. Samet Aybalo gençler gençler falan diyor ama çok da henüz ortada kazanılmış genç yok. Yani Muhammed daha henüz bir şey çıkmadı. Kadir Arı dedi. Onun gönderilmesinden söz ediliyor. Atınç bu takıma monte edilmedi. Emre Özkan çok da bu takımda önümüzdeki sezonda görünecek gibi görünmüyor. söyleyeyim Bir Oğuzhan o da Fernandez'in yokluğundan dolayı mecburen aslında başlarda o da pek oynatılmıyordu. Az dakika veriliyordu. Çocuk ister istemez hani göz ad edilemez bir kalitesi olduğu için nihayetinde Arsenal e, görmüş bir e, yetenek. E, onun çıkış yapmış olması sürpriz ama Oğuzhan'ın dışında bu takımda e, genç e, diyeceğimiz e, kazanılmış bir oyuncu henüz yok. E, hatta yuvaya kiralık olarak dönen da daha Süper Lide bir gol atabilmiş değil. Türkiye Kupası'nda bir golü var. O da artık aldı at şeklinde bir goldü. Hasılı aslında içten içe fena halde şampiyonluk için oynuyor bir eşitler. Şu anda bilelim. İkinci yarı şampiyonluk baskısı ve daha tecrübeli olanların ayakta durabildiği bir periyot. Umarım ikinci devre Beşiktaş bu strese baskı altında darmadağın olmaz. Tamamen farklı bir tablo da ortaya çıkabilir. Buna dikkat etmesi gerekiyor. Evet sözünüzü budur. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle diyorum ben. Bu arada bu kulüpler yasasında yavaştan çıkmaya baş çıkması için çalışmaların hızlandığını görüyoruz. Külüpler yasasında ayrıca konuşmak lazım. Çok önemli e, değişiklikler getiriyor futbol dünyasına getirecektir. Şiddet yasası kadar çok tartışılacak bir yasa olacağını söyleyebilirim. Hepinize iyi seneler diliyoruz. E, bütün Hristiyanların e, da Noel'ini kutluyoruz. E, artık kültürler iç içe geçti. Biz de kutluyoruz. Hepimizin huzurda kutlu olsun. Herkese iyi seneler diliyorum. Hoşçakalın. Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran.